أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabb-i şerahli sadri ve yasirli emri ve ahlul min lisani yafqahu qavli. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini ve yasar eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. Adetli bir kadın ihrama girdikten sonra neler yapar, yapabilir bu konuyla ilgili bir soru var. Soru şöyle. Bir kadın umresini eda ederken adet olursa umresinden neyi eda edebilir, neyi edemez? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. Bir kadın adetli iken ihrama girerse, Beytullah'ı tavafın dışında, Haccı ve umrecinin yaptığı şeylerin aynısını yapabilir, Tavaf ise adetten temizleninceye kadar erteler. Adetli bir kadın, ihramlı iken Allah'ı zikredebilir, Dua edebilir, telbiye getirebilir ve her türlü hayırlı ameli yapabilir. Allahu Teala en iyi bilendir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve eshabihi ecmain.